Pavlustan Filipililere Mektup 4. Bölüm Bu nedenle Ey sevgililer Sevincim Başımın tacı içten özlediğim sevgili kardeşlerim Böylece Rable dimdik durun Evodiye'ye rica ediyorum Sintihi'ye rica ediyorum Rab yolunda Aynı düşüncede olun Evet gerçek yoldaşım Sana da yalvarırım bu kadınlara yardım et Çünkü onlar benimle Clementle ve adları Yaşam kitabında bulunan Öbür emektaşlarımla birlikte Müjdeyi yaymak için mücadele ettiler Rabde her zaman Sevinin Yine söylüyorum sevinin Uysallığınız bütün insanlarca Bilinsin Rabbin gelişi yakındır Hiç kaygılanmayın Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği, Mesih-İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Benden öğrendiğiniz Kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır. Bana duyduğunuz ilgiyi sonunda tazelediğiniz için Rab'de çok sevindim. Aslında ilgi duyuyordunuz ama bunu göstermeye fırsatınız olmadı. Bunu ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. ''Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok, ister aç, ister bolluk, ister ihtiyaç içinde olayım. Her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Yine de sıkıntılarıma ortak olmakla iyi ettiniz. Siz de bilirsiniz, ey Filipililer. Müjde yayılmaya başladığında... Makedonya'dan ayrılışımdan sonra sizden başka hiçbir topluluk karşılıklı yardımlaşma konusunda benimle işbirliği yapmadı. Ben Selanik'teyken de ihtiyacım olduğunda birkaç kez bana yardımda bulundunuz. Armağan peşinde değilim ama ruhsal kazancın hesabınızda birikmesini istiyorum. Benim her şeyim var. Bolluk içindeyim. Epafroditos'un eliyle gönderdiğiniz armağanları alınca bir eksiğim kalmadı. Bunlar güzel kokulu sunular, Tanrı'nın beğenisini kazanan, onu hoşnut eden kurbanlardır. Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır. Babamız Tanrı'ya sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin. Mesih İsa'ya ait bütün kutsallara selam söyleyin. Yanımdaki kardeşler size selam ederler. Bütün kutsallar, özellikle Sezar'ın ev halkından olanlar size selam ederler. Rab İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun.